Düşünün ki biz, bir vakit meleklere, Adem'e secde edin, dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız, iblis diretti. Biz de dedik ki, Adem iyi bil ki bu, sana da, eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. sonra perişan olur, helâke sürüklenirsin. Sen cennette, asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın.''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 Hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.